Günaydın 94 94.9 Açık Radyo'ya hoş geldiniz. Bir dolap kitap başladı. Günaydın. Evet bugün çok keyifli kitaplar var yine elimizde. Sen evet, başla istersen. Ben başlayayım. Benim elimde bir seri var. Yanoş'un yazdığı Kaplancık ve Ayıcık serisi. Kelime Yayınları'ndan çıktı bu kitaplar. Necdet Neydim tarafından Türkçe'ye çevrilmiş. Aslında bu kitapların ilki. Daha uzun zaman önce yayımlanmıştı. Vay Panama ne güzelmiş adlı kitap. Adı da çok ilginç. Evet. Yanoş'un ödül aldı. Alman Gençlik Edebiyat ödülü kazanmış bu kitabıyla. Sonradan serinin dört kitabı daha birkaç ay önce çok yakın zaman önce yayınlandı. Hızlıca elimde neler var isimlerini okuyayım. Kaplancık'a mektup var. Haydi gel hazine bulalım. Seni iyileştireceğim dedi Ayıcık. Kaplancık için dev parti. Bunların aslında şey tabii kaplancık ve ayıcığın bir hikayesi bir geçmişi var tabii bunlar çok yakın iki arkadaş ve birbirlerini çok seviyorlar. Ama her macerayı ayrı bir öykü kitabı olarak değerlendirip okumak da mümkün yani. Takip eden hikayeler değil yani bağımsız hikayeler. Evet. Yani mesela tabii şey var kaplancağın mektup var da bir mektup hikayesi ve mektup ağı kurmaları en sonunda bir telefon hattı döşemeye kadar varıyor hikaye evet. e, ama sonraki işte mesela kaplancak için parti partide o telefon ve mektup ağını kullandıklarını görüyoruz ha, Yani o evet, şekilde okuyunca evet. e, hikayenin aslında nasıl başladığını biliyorsun ama sonuçta bu dev parti kitabında e, oradaki telefon ağı Asıl hikaye değil sadece hmm. e, yani, öykünün evet. içindeki ayrıntılardan biri e, diğer kitapta ama tamamen bunun üzerine kurulmuş. E, yani kısa kısa kitapların hepsinden bahsetmek istemiyorum ama mesela bir Kaplancıya mektup var benim çok hoşuma gitti. E, Kaplancık ve ayıcığın nasıl karakterler olduğunu e, göstermek adına da iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum bu kitabın. Şimdi bu ayıcıkla kaplancık dediğim gibi çok yakın iki arkadaş aynı evi paylaşıyorlar. E, yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. E, ve e, ayıcık her zaman işte nehre balık tutmaya gider. Kaplancık ormana e, mantar toplamaya gider. İşte bahçelerinde lahana, karnabahar gibi şeyler yetiştirip arada onları toplayıp yemek yapıyorlar. tatlı bir hayat. Çok şirinler. E, bu kitapta da işte e, ayıcık yine nehre balık avlamaya giderken kaplancık ona şöyle dedi diye başlıyor. ''Sen gittiğin zaman kendimi çok yalnız hissediyorum. Lütfen bana gittiğin yerlerden mektup yaz ki aldığımda mutlu olayım, olur mu?'' diyor peki diyor <gülüyor> ayıcıkta e her zamanki gibi gidiyor yanına işte e, mavi mürekkep şişesini ve kanarya tüyünü de alıyor <gülüyor> hay Allah'ım mavi mürekkep şişesi ve kanarya tüyü <gülüyor> Evet. Güzel. sonra işte e, mektup kağıdı mektup zarfını da alıyor çantasını atıyor nehir kenarına gidip işte oltasını orta, e, suya atıyor ondan sonra burada bir çok güzel bir resim var Yere uzanmış, mektubun üstüne yapmış. Kocaman bir sarı tüy kalemi var. Kanarya da kanaryaymış yani. <gülüyor> evet, ayıdan daha büyük bir evet. tüy. Sevgili Kaplancık, sana iyi olduğumu yazmaktan mutluluk duyuyorum. Ya sen nasılsın? Bu arada soğanları doğru ve patatesleri haşla. Çünkü akşam yemeğinde balık olabilir. Dostun ayıcık seni sevgiyle öpüyor. Bunu yazıyor <gülüyor> ama nasıl yollayacak? <gülüyor> Yollayamıyor. Ondan sonra gün geçiyor tabii. Mektup hala onda tabii yani gönderemedi. Evet ee, ama akşam tabii Kaplancık bütün gün evinde yatmış. Böyle bir tane çizim var böyle yerde yatmış ayaklarıyla havada. <gülüyor> tabii ki ne soğan doğramış ne patates haşlamış. İşte odayı toplamamış, çiçekleri sulamamış. Canı hiçbir şey yapmak istemiyor çünkü kendisi çok yalnız hissediyor. Ay, çünkü ya. arkadaşı uzakta. Ondan sonra ertesi gün ayıcık yeni bir formül bulmak zorunda kalıyor tabii. Bir posta pulu da alıyor. Nehir kenarına gidince sevgili dostum kaplancık her şeyi dün sona yazdığım gibi yap olur mu? Umarım her şey yolundadır. Hızlı selamlar sıcak öpücükler dostun ayıcık diyor. Ondan sonra yolda işte ördeğe rastlıyor. Suda bal şişman balık var ona rastlıyor. Hepsine işte mektubumu götürür müsün diyor. Ama hepsinin bir bahanesi var. İşte hızlı fare geliyor koşarak. Mektubu alıyor o kadar küçük ki uçuyor son anda <gülüyor> yakalıyor. İşte tilkiye veriyor olmuyor. İşte mektubu hızlı ulaştırması lazım o gitmeden önce. İşte e, fil uyuyor. Çant, sırt çantalı eşek istemiyor. E, en sonunda hızlı ayakkabı. Tavşan geliyor. Verin bana bayım. Mektup zarfında değil mi? Pulu da yapıştırılmıştır sanırım deyip e, alıyor ve koşu koşu gidiyor. Kaplanca. Kaplancık yine işte yerde <gülüyor> depresyonda uzanmış yatıyor. Soğan doğramamış. Patates haşlamamış. Çünkü çok mutsuz. <gülüyor> hissediyor kendini. Ve mektup var deyince tavşan böyle nerede nasıl ne için kimin için kimden niye böyle heyecanlanıyor. <gülüyor> ve işte arkadaşından mektup alınca çok mutlu oluyor. Canlanıyor. Çalışma arzusu geri geliyor. Ve işleri yapıyor. Ve akşam ayıcıklar çok güzel bir akşam geçiriyorlar. bir Çalıp söylüyorlar. Resimler Müzik de bir yana. Müzik aletleri anda. evet yani. Müzik aletleri de kaşık keman ve süpürge saplı keman. <gülüyor> evdeki eşyalarla yapmışlar. Ertesi gün bu sefer kaplancık ormanı e, şey de toplamaya gidiyor, mantar, mantar. toplamaya gidiyor. E, ondan sonra her gün işte birisi nehir kıyısına gidince, birisi ormana gidince arkadaşına mektup yazıp yolluyor. E, ve bir gün e, ördek teyze var. Ördek teyzemize de yazsak ne güzel olur, değil mi <gülüyor> diyorlar. İşte ördek teyze'ye yazıyorlar. E, giderek e, bu kitabın kah diğer kahramanlarının arasında da yayılıyor bu mektup çılgını e, Hızlı ayaklı, hızlı tavşan e, yetişemez oluyor. Kendi ekibini kuruyor. Bir süre sonra böyle bir çift sayfa resim var. Ormandaki bütün ağaçlara. posta kutuları asılmış. Sarıya boyanmış. Her köşede işte yerde burada fil mektup yazıyor. Burada birisi mektup atıyor. E, ve şey e, Tavşanlar da koşuyor. Evet. Bir süre sonra e, daha da ilerletiyorlar. E, boru hortumlarıyla toprağın altından bir şey ee, telefon, ...telefon hattı, hattı döşüyorlar... döşüyorlar. İşte ...nehre de döşüyorlar falan... ...böyle e, birkaç sayfa sonra... ...yine çift sayfa resimde... ...köstebeklerin işlettiği... Böyle ...toprak altı kesildiğini görüyoruz... ...telefon sistemi... Ee, <gülüyor> Santral olmuşlar çok güzel... <gülüyor> ...böyle... E, ...aha iyicik hayat ne güzel diyor... ...kaplancık ve son sahnede de... ...ve mutlu bunlar her zamanki gibi... ...yine mutlu <gülüyor> olmuşlar... ...ve tatlı bir sonla bitiyor... Ee, ...yani bu e, kitaplarda... Bu iki arkadaşın diyalogları çok güzel. Yani hayata bakış açıları çok güzel. Ondan sonra işte e, diğer kişilerle olan ilişkileri, diğer karakterlerin renkleri çok güzel. E, mesela Haydi Gel Hazine Bulalım'da e, yanlış bir noktadan işe başlıyorlar. İşte e, hazine bulurlarsa yani zengin olurlarsa mutlu olabileceklerine inanıyorlar. E, zengin olmak için de hazine aramaya başlıyorlar. Aramadıkları yer kalmıyor. O arada işte karşılaştıkları mesela seyahat eşeği Mayorka diye bir tip var. <gülüyor> Çok güzelmiş. <gülüyor> seyahat eşeği Mayorka ile işte uzaklara gidiyorlar ama denizleri aşıp orada yine bulamıyorlar. Çünkü korsan hazineleri denizin dibinde olur diye düşünüyorlar. Bulamayınca bir de uzakta kalıyorlar. Eşek de gitmiş oluyor. Eve nasıl döneceklerini bilemiyorlar falan. Ha, bu, o adada bir adamla karşılaşıyorlar. Motorlu teknesi olan ipi tutan şişman adam. İşte hazine mi aradınız siz diyor. Ee, evet diyor çünkü e, diye başlıyor ayıcık. Ha ha çok ararsınız gençler diye gülüyor adam. Siz orada öyle bir diye bile bulamazsınız. Biz onların hepsini sildik süpürdük. Yazık ne şanssız kuşlarsınız siz diye. Bir anda böyle e, tokat bitirmiş gibi gidiyor. Bitirmiş yani, evet bitirmiş. E, bir anda deniz soğuk ve derin, bomboş oluverdi diyor. Evleri çok uzaktaydı diyor. Bunlar tabii şey, yorgun arkın e, dönmeye çalışıyorlar. İşte yolda birbirlerini taşıyarak işte kah o onu taşıyor, kah öbürü. E, sonunda eve geliyorlar ve e, Eve geldiklerinde anlıyorlar ki işte mantar pişirebiliriz diyor. Hemen gider balık tutarım diyor. Sonra e, işte hava çok güzel, güneş çimleri ışıldatıyordu Bana Bir bakıyorlar gerçek mutluluk buymuş zaten. Oh. <gülüyor> yani bunun için çok uzaklara gitmeleri gerekiyor ama sonunda gerçek mutluluğu buluyorlar. E, yani kitapların her birinde böyle kısa bir e, hikaye anlatılıyor. E, birazcık Yanoş'tan bahsedeyim. Ee, Yanoş, A Almanya'da e, çocuk edebiyatı alanında çok tanınmış bir isimmiş. E, yüzden fazla kitabı var. E, Kaplancık ve Ayıcık da 6 e, tane kitabı sanırım Türkçe'de. Ya 5 ya 6 kitabı çıktı. E, yayınlanmış. E, çok ünlü karakterler. Hatta ya, Yanoş diye aradığın zaman e, Yanoş mağazası elektronik mağazası hmm. bile var ve her tür e, ürün yani bayağı. Denge bisikleti gördük biraz önce Ya mesela. evet mesela ha denge bisikleti nedir ama onu da söyleyelim. Burada e, bir tane e, bütün resimle Yanoş'un bu arada e, kitapların resimleri de Yanoş'a ait yani güzel sanatlar eğitimi almış. Çok güzel resimleri var. E, resimlerdeki ayrıntıları incelemek çok keyifli. Mesela sürekli her resimde karşına bir tane tahtadan ...tekerlekli iple çekilen bir ördek çıkıyor... ...kaplan ördek... Ha, ...tek başına ördek değil işte evet, evet kaplan, kaplan ördek... ...kaplan ördek orijinal adı da... E, ...Tigerente... ...Tigerente'ymiş hatta e, neyse onu sonra söyleyeyim... ...Tigerente bu kaplan ördek... E, ...şeyde kaplancık içinde partide... ...bir tane kurbağa var... E, ...Günter sandık kurbağası... <gülüyor> <gülüyor> ...isimler de böyle... Evet. E, ...işte sandığından oyuncak bir kaplan ördek çıkardı diyor... Ee, o kaplan ördeği Günter'in elinde sürekli görüyorsun bütün sahnelerde e, ayıcıkla kaplancık nereye gidiyorsa bir biçimde fonda Günter ve e, tatlı kaplan, kaplan ördeğini de görüyorsun denizi mi aşıyorlar o da suyun içinde ördeği çekiştirerek <gülüyor> gidiyor e, işte ip dolanıyor sağda solda mutlaka görüyorsun e, e, Yanoş'u araştırırken öğrendim ki bu kaplan ördek Yanoş'un en ünlü karakteriymiş yani hiçbir diyalog yok yani cansız Tek bir tahta bir oyuncak Hiç evet. bir aslında hiçbir fonksiyonu yokmuş gibi görünüyor yani evet, hiçbir şey yapmıyor çünkü ama bütün aslında. kitaplarda var ve e, mutlaka o hikayenin içine bir biçimde dahil oluyor hatta fonda paralel bir e, hikaye devam ediyor aslında kurbağa ve ördeğin e, ayrıca bir hikayesini resimlerde izlemek mümkün o yüzden çok eğlenceli e, resimlerde ayrıca işte e, nehir kıyısında bir ortam burası e, baya bir köy her türden hayvan var ama işte ördek teyze. teyzeleri evet. bunların o <gülüyor> ayıcıkla kaplancın. Ee, başka Şimdi işte demin dediğim sırt çantalı işte e eşek May mayorka ha, eşek var. Mayorka, evet. ee, başka işte mesela partiye katılanlar bütün e doğum günü partisinde bütün kim var kim yok şeylerle telefon Hortumdan boru hattıyla haberleşiyorlar. İşte Günter sandık kurbağası var. Ördek teyze hızlı ayakkabılı tavşan. Zırıltı kuklası var mesela bir kukla. <gülüyor> e, mavi pantolonlu aslan, uzun burunlu adam, seyahat eşiği, Mayorka, koca şişman orman ayısı gibi e, mahalleli yani buranın mahalle sakinleri. E, çok renkli, evet. şenlikli i̇şte bir topluluk. İşte dükkanında da bu kaplan ördeğe dönecek olursak Heh, Evet, kaplan ördeğin e, denge bisikletini bile yapmışlar sarı siyah çizgili e, her tür kaplan ördek oyuncağı mevcut Ya yani Yanoş'un yaptığı her şey sanıyorum bir şekilde dönüştürülmüş evet. orada ve e, satılıyor ama bu kaplan ördek ve denge bisikleti de bizim çok ilgimizi çekti evet. bir anda hatta kaplan ördek o kadar <gülüyor> ünlüymüş ki e, Almanya'da sanırım 90'lı yıllarda e, TG Renten Club diye bir televizyon programı yapılmış. <gülüyor> e, programın logosu yine kaplan ördek Yani rol çalmak diye buna denir işte yani. Evet. E, kısacası bunlar kısa, e, resmi bol ve resimleri gerçekten uzun uzun incelenmeye değecek kadar e, zengin e, sahneler içeriyor. E, kelime yayınlarından çıkan bu dizi ilk okuma düzeyinde özellikle. E, çocukların keyifle okuyabilecekleri kitaplar daha küçük yaş grubu çocuklar için hani, alıp okuyabilirsiniz anne yani. babası alıp okur çocuklar resimlerine bakarak dinleyebilir. Yani tam bir geçiş dönemi kitabı. O yüzden çok eğlenceli, keyifli, üstüne konuşulabilecek kendi aktivitelerini çocukların uydurup oynayabilecekleri. E, kitaplar olduğunu mesela düşünüyorum. Mesela bir e, telefon hattı kurabilirsiniz evinizin içinde. Evet. Ya da mesela posta, post yani posta, diye bir şey var. Ondan bahsedip belki bu etkinliğe katılabilirsiniz. Evet. Yani pul yapıştırılıp evet. post mektup gönderiliyor. Yani artık evet. unuttuğumuz bir şey. E, o yüzden e, çocuklarla yapılabilecek birçok şey var bu kitaplar üzerinden. Şimdi bir şarkı e, arası verelim mi? Tamam. E, şarkıyı yine Yanoş'la Yanoş'u Yanoş araştırırken Banu e, yasak ama YouTube'da <gülüyor> ee, aslında bir filminden bir şey mi çok tabii da bilmiyorum çizgi filmleri çizgi var mi? bu e, asla, mesela Panama macerasının çizgi hmm. filmi yapılmış ama İler, bu şarkı oradan mı Ondan emin değiliz e, bilmiyorum yani evet. yanlış filmlerinden birinde çalınmış herhalde öyle bir şey şarkının adı und van du miziest ein bisschen neben der Spur 2 3 Meter liegst du neben der Spur und da geht er, der Wunsch nach einsamkeit gegen ein leben nicht alleine sondern zu zweit Büre jetzt besser, denn du fühlst dich langsam bereit dazu. Und wenn du mich siehst, verzöger nicht zu fragen. Ich tue dir nicht weh. Und nein, ich werde dich nicht schlagen. Ich baue kein Verlies und ich hab keine Kette. Sizi sizi sizi sizi sizi sizi sizi sizi sizi sizi sizi sizi sizi sizi sizi sizi sizi sizi sizi In gedanken überhaupt gar nichts vermisstmerkt er doch selber dass es eigentlich unbezahlbar ist los ich werde es wagen über meinen schan zu springen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 diesen erschrengen bir dolap kitapta çocuk kitapları hakkında konuşmaya devam ediyoruz bu sefer bir daha bir dostluk kitabı evet, var bir başka elimizde. dostluk kitabından söz edeceğiz şimdi aslında son zamanlarda yayınlanan en ilgi çekici resimli kitaplardan birisi oldu bu Türkçe çevrilen ve Türkçe'de yayınlanan en ilgi çekici resimli kitaplardan biri oldu. Sosyal medyada mesela annelerin çok söz ettiği kitaplardan biri oldu. Ee, en baştan beri bizim de ilgimizi çok çekiyor. Hatta Banu dolapkitap.com'da hakkında yazdı da bir yazı. Ee, bayağı etraflıca bir yazı yazdı. Bekçi Amos'un Hastalandığı Gün adlı bir kitap bu. Yapı kredi yayınlarından çıktı. Philip Steed tarafından yazılmış. Ee, resimleyen de eşi Erin E. Steed. Ee, Türkiye çevrende Esin Uslu ee, Kitabın daha kapağından zaten çok çekici bir kapak olduğunu söylemem lazım Yani bu e, resimlerinden de ayrıca bahsetmek istiyorum ama önce hikayesinden söz edeyim ee, Bekçi Amos, Mekki, e, Hayvanat Bahçesi'nin bekçisi Bu arada hemen araya girip söylemek istiyorum ki hayvanat bahçesi fikrine bile benim tahammülüm yok kişisel olarak ama öykü çok güzel ee, işte Mekki e, sabah erkenden kalkıyor her sabah aynı şeyleri yapıyor yani işte hazırlanıyor ee, ...işte ayaklarını dışarı sallandırıyor yatağından... ...üstündeki pijamaları ütülü üniformasıyla değiştiriyor... ...sonra işte e, çaydanla işte suyunu koyuyor, ocak, ocağı yakıyor... ...ve şeker kavanozuna gidiyor. Şimdi adamın inceliğini daha iyi nasıl anlatabilirdiniz ki yani... ...lütfen bir kaşık yulaf ezmem için, iki kaşık da çayım için diyor şeker kavanozuna. Çok tatlı. ya yani Evet çok tatlı yani bu kadar ince bir adamdan bahsediyoruz. Yani her şeyi seven bir adamdan bahsediyoruz. Ki bu bence çok güzel bir tavır yani... Hani nesnelerle böyle ilişki evet. kurmak ne bileyim biz mesela eve girdiğimiz zaman bir merhaba ev seromenimiz vardır işte <gülüyor> evi, evi selamlarız çıkarken de güle güle ev seromenimiz onun gibi evet. hani o hissi verdi biraz da o yüzden belki yani dedem gibi hissettim. Yani çoktan sevimli bir amca değil mi sıratı evet, evet, böyle tonton ihtiyar. Aynen öyle işte e, koca bir e, şehirde koca devasa binaların içindeki minik müstakil evden çıkıyor. Böyle bahçe çitleri falan var öyle düşünün bir de. Pencerelerinde çiçekleri. Tabii pencerelerinde çiçekleri var vesaire ve bacası tüten ama devasa binaların arasında aslında. Ama önünde güzel bir ağaç da var ve o ağaç bizi o korkunç görüntüden birazcık kurtarıyor vesaire. Evet. Ondan sonra işte her sabah aynı saatte otobüse biniyor. İşte otobüs alıyor onu hayvanat bahçesine götürüyor. Ve hayvanat bahçesinde Bekcamos Amos çok mesaiye işi olduğu başlıyor. halde evet, mesaiye başlıyor. Birçok sorumluluğu var birçok işi var ama bütün dostlarına ayrı ayrı zaman ayırmayı ihmal etmiyor. Mesela hamle yapmadan önce defalarca düşünen fille satranç oynuyor. Uzun uzun oynuyorlar yani oturmuşlar böyle. Bu sahne zaten çok güzel sahne. Yani o koskoca fili bir taburenin üstünde görüyorsunuz ama... ...hiç o sirklerdeki korkunçluk yok bunda. E, zaman kaybetmeden e, kaplumbağayla yarışıyor olsun Amos. Yani kaplumbağayla böyle bir iş, e, şeyleri, ilişkileri var. Sonra utangaç penguenle sessizce oturuyor. Bu mesela bence en çarpıcı sahnelerinden bir tanesi. Çünkü e, sessizce oturmak... ...yani bir dostla, bir başka canlıyla sessizce oturmak... ...oldukça zor bir iş aslında. Evet. Bunu... E, Astostrapsoru diye bir film vardır. Hani hı hı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında bom, atom bombasının ertesinde hayatta kalan e, işte bir Japon kadının ailesi, işte torunları gelir Amerika'da artık bir, e, işte hı hı. kökü oradan çocuklar gelir vesaire. Orada bir sahne vardır. Torunları anlayamaz. İkinci Dünya Savaşı'ndan atom bombasını kendisi gibi atlatan, hani orada atom bombasından kurtulmuş bir arkadaşı ziyaretine gelir çay yaparlar ve o geleneksel Japon evinde Hı -hı. karşılıklı oturur, çay içer ve hiçbir şey konuşmazlar. Sonra kadın çeker gider. Torunlar hiçbir şey anlamaz derlerken ne yaptınız siz? Niye bu kadar garip davranıyorsunuz filan. İşte orada e, anlatır acıyı paylaşmak ya da Hı -hı. o anı paylaşmak için konuşmak gerekmediği üzerine evet. hani uzun ya çok güzel bir sahnedir bana o sahneyi hatırlatıyor evet. burası bu arada fonda diğer penguenlerde bir sürü iş yapıyorlar değil mi evet bir sürü penguen var ve bir, bir kırmızı balonumuz var yani bu sahnede ortaya çıkıyor ee, bir kırmızı balon var daha önce var mıydı? Tabii daha Aa, önce otobüsteymiş ama kırmızı değil. Evet kırmızı. Değil. Ben o yüzden fark etmemişim onu. Yani Sen iyi görmüşsün. Ee, ondan sonra e, gergeden işte sürekli burnu akıyor, ona mendilini veriyor, baykuş karanlıktan korkuyor, ona öyküler anlatıyor Bekcamos ve sonra mesaisi bitiyor, evine dönüyor. Yani saat gibi adam. Gerçekten saat gibi adam ve hiçbir şey ihmal etmeyen işte o kibarlığından zaten bahsettik, nazikliğinden zaten bahsettik. E, fakat ertesi gün Nasıl oluyorsa işte Bekçi Amos üşütmüş bir şekilde ve e, sabah ok okula diyecektim az kaldı. İşe gidemeyecek gibi hissediyor kendisini hı hı. yani bu sabah gidemeyeceğim deyip geri yatıyor. Tabi dostları onu bekliyorlar işte fil e, bütün satranç takımını dizmiş bekliyor işte penguen sessizce oturmuş bekliyor, baykuş kitapların üzerine çıkmış bekliyor, kaplumbağa geriniyor, ısınma hareketleri yapıyor ama yarışacak kimsesi yok işte gergedanın burnu akıyor bir kenarda ve <gülüyor> bu da fulları var. Oyunları fulları var evet. Hastalıklı. Sonunda anlıyorlar ki bir terslik var yani hani bu normal bir şey değil bekçi Amos'un e, gelmemesi e, ve hayvanat bahçesinden çıkıp peşlerinde kırmızı balonla otobüs durağına gidiyorlar ve e, burada yazı yok bu sahnelerde hiçbir şey görmüyoruz işte penguen e, kırmızı balonu yakalıyor sonra otobüs geliyor biniyorlar otobüse ondan sonra e, Bekçi Amos'un evine gidiyorlar ve hasta yatağında onu ziyaret ediyorlar Ay, çok ve Bekçi Amos o kadar seviniyor ki zaten görseniz çok tatlı ondan sonra e, işte e, fille satranç oynanıyor e, yarışamayacak halde olduğu için Bekçi Amos kaplumbağayla ile saklambaç oynanıyor tabii ki kaplumbağa kabuğuna saklanıyor ondan sonra ee, i̇şte penguen ayaklarını ısıtıyor sessiz sessiz oturup. Penguenin de kırmızı mavi çorapları, evet, çorapları var. Evet çorapları var. İşte bu sefer gergedan bekçi Amos'a mendil getiriyor. Ee, ondan sonra oturup işte baykuş bir çay yapıyor. Hep beraber oturup e, çaylarını da içiyorlar. Hikaye de okuyor. Bu, bu sefer baykuş hikaye okuyor bekçi Amos'a. Çünkü bekçi Amos da karanlıktan korkuyormuş meğer. <gülüyor> ee, en sonunda sabah erkenden kalkıp otobüse bir ot, otobüse... Tayga Aha. gibi söyledim. Neyse Otobüsü. otobüse binecekleri için yatıp uyuyorlar ve e, öykümüz de burada bitiyor. Bu arada kırmızı balon hilale doğru böyle bir hilal var dışarıda pencereden görüyoruz. Oraya doğru yükseliyor. E, çok tatlı çok sevimli bir e, hikaye yani gerçek bir dostluk öyküsü ama bunun yanında bana göre e, bir sürü şeyin kişileştirilmiş halide. İşte korkular meraklar istekler sanki yani bana öyle geliyor. Evet. Ee, ...o yüzden de çok derinlikleri olan... ...yine katman katman derinlikleri olan bir öykü. Resimleri çok güzel ve özel resimler... ...özel bir baskı tekniğiyle... ...yani Erin Easted ilk defa kitap resimlemiş... Ee, ...ve bu e, kitap, kitabı resimlemek için... ...önce her sahnenin ahşap oyma... E, o, ...ahşaptan oyarak hazırlamış evet. bütün sahneleri... ...sonra onları renklendirerek kağıda baskı yapmış... ...ve sonra da kalemle üzerlerinde... ...o baskıların evet. üzerinde çalışarak... ...bütün bu resimleri oluşturmuş... Ee, çok güzel resimler, çok güzel kompozisyonlar ve hani şu kanaat vardır ya çocuk kitapların illa çok canlı parlak renkleri olması lazım falan filan gibi bir inanç vardır, Hı -hı. gereksiz bir inanç. Ee, yani bu kitaba bakınca öyle bir şey ihtiyaç olmadığı bir kez evet. daha anlaşılıyor. Çünkü zaten e, çok sınırlı sayıda renk kullanılmış. Tahta e, kalıplarla baskı yaptığı için belli alanları evet. renklendirerek e, yapmış baskıyı. O yüzden e, renkler e, iki kere daha Öne çıkıyor evet. bu şekilde. Çok... Çünkü beyaz gri bir fonunun üstünde ya da soluk renklerin içinde mesela kırmızı balonun etkisi normal bir e, renkli resimli e, kitapta olmayacak kadar etkili. Ama tek başına baktığınız zaman böyle parlak bir kırmızıdan evet. bahsetmiyoruz aslında. Yani dolayısıyla çok... E... Hani nokta iyi, atışı evet, yapılarak. yani nokta atışı çok yani işte, başarılı. Işte şehir manzarası. Sarı çizgili duvar kağıdı. Evet şehir Hı. manzarası solukken e, bekçinin evinin masmavi evet, aradan mas, görünüyor, onun, olması. görünüyor olması. Çok keyifli. Çok güzel bir kitap. E, Bekçi Amos'un hastalandığı gün. E, Yapı kredi yayınlarından çıktı. E, süremizin ne yazık ki sonuna geldik. Hatta açtık yine galiba. Bu haftalık da bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek kalın. üzere. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiye. Kitap dostu sizin okulu sundu.